أعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له أن إلهه إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا Evet değerli kardeşlerim bugün yine İmam Ahmet bin Hanbel'in Şerh-i Usulü Sünne adlı dersine devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Geçen haftalarda sizlerle beraber iki ders yapmıştık. Birinci dersimizde hangi konulara değinmiştik? İmam Ahmet bin Hanbel'in hayatına, onun ilmine, takvasına, zühdüne ve eserlerine değinmiştik. Daha sonra Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın önemine Değinmiş ve sahih akidenin gerekliliğini hatırlatmıştık. Faydalı ilmin gerekliliğini de sizlere söylemiştik değil mi arkadaşlar? Evet şimdi o zaman yeniden bir tekrar edelim. Geçen hafta sizlerle beraber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının üzerine durduğu ve din edindiğini, itikad edindiğini değerli kardeşlerim din edinmek, amel edinmek diye bunun üzerinde durmuştuk ve sahabeden din almak gerekliliğini sizlere hatırlatmıştık. Bununla alakalı deliller ortaya koymuştuk. Kendisine Allah'ın ayeti okunu ve müminlerin yolu belli olduktan sonra o yoldan yüz çevirenin akıbetinin cehennem olduğunu hatırlatan ayeti kerimeleri atmıştık. yapmıştık? Sizlere kardeşlerim okumuştuk Allah'ın izniyle sahabenin genel anlamda tabirini yapmıştık. Şimdi Allah nasip ederse sizlerle beraber yeni bir başlıkta inşallah kaldık. Şu an üçüncü maddemiz o zaman hemen not edelim yani inşallah ellerinde kağıtları olan arkadaşlar. Terkül bid'a yani bid'atı terk etmek. Ve kullo bid'atin fehiyye dalale. Tüm bid'atler delalettir, sapıklıktır. Allah nasip ederse bu da dördüncü maddemiz. Terkül bid'a, bid'atı terk etmek. Ve bütün bidatlar da sapıklıktır. Dördüncü maddemiz. İmam Ahmet Allah'ımdan razı olsun. Bu maddelerde kardeşlerim dinde olmayan ve insanın aklından hevasından ibadet amaçlı ürettiği ve türettiği meydana getirdiği bir takım amellerin bidat olduğunu ve bunların da dinde yasaklandığını bize öğretecek. Biliyorsunuz Bidat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinde yapmadığı amel olarak uygulamadığıdır. Bidat sünnetin zıttıdır. Kim bir bidat işlerse, şüphesiz ki o Resulullah aleyhissalatu vesselama muhalefet etmiş olur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bidatten sakındırmış, sünnete davet etmiştir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam irbatın hadisinde rivayet ettiği gibi bütün bidatlerden sakındırmış, Ümmet-i Muhammed'i hulefe-i raşidinin de sünneti dahil, kendi sünnetine bağlanmayı emretmiştir. Ve hadisin sonunda da bütün bidatlerin bir sapıklık olduğunu bize hatırlatmıştır. Bidatçı, değerli kardeşlerim siz çok iyi biliyorsunuz ki yaptığı amellerin doğruluğuna inanır. Ve yaptığı amelin dinde olduğunu doğrular. Bu yüzden iblise en sevimli insan bidatçı insandır. Asi ve günahkar bir insanın tövbe etmesi çok yakın iken, bidatçı bir insanın tövbe etmesi beklenilmiyor. Neden? Çünkü bidatçı tövbe etmeyi düşünmez sebebi, sürekli kendisini doğruda hakta olduğuna inandırır. Bu nedenle, Şirk ehlinin, küfür ehlinin, masiyet ehlinin dine dönme ihtimali daha fazla iken bidatçı olan bir kimsenin dine dönmesi, hakka tutunması daha zordur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu yüzden bidatın kötülüğünü ve onun çirkefliğini ümmetine aktarmıştır. Bidatçı insanlar amellerinin doğruluğunu savunduklarından dolayı mahşer günü geldiklerinde o ameller onlardan kabul olmayacaktır. Bakınız Rabunanem'in Kehf suresi 103. ayet ve 104. ayette şöyle buyurmaktadır. Kul hel munebbi'ukum bil akhsarina amana? Ellezina danna sa'yuhum fi'l hayatid dunya ve hum yahsabuna annahum sun'a. Ben sana ya Muhammed de ki haber vereyim mi dünya hayatında amellerinin boşa gidenlerinden onlar ki dünyada çaba sarf ettiler ama ahiret gününe geldiklerinde iyi zannettikleri, iyi olarak yaptıkları o ameller onlara fayda vermedi. Bidatçı insan dünya hayatında yaptığının kendisine hasenat ve ecir kazandırdığına inandı. Ancak ne zaman ki o amelleriyle Rabbinin huzuruna geldiği zaman o amel ondan kabul görmüyor. Neden? Çünkü bidatler Hüccete dayanmıyor, delile dayanmıyor, kanıta dayanmıyor, hevaya dayanmıyor, akla dayanmıyor. Ve bu aklın ve hevanın nasrın önüne geçmesinden dolayı bu insan, değerli kardeşlerim, bidatin içine düşmüş oluyor. Bidatçı zamla hareket eder. Hüccetle hareket etmez, deninle hareket etmez. Bundan dolayı inat eder ve kendini hakta görür. Nefsini de asla tövbeye değerli kardeşlerim yönlendirmez. O halde, İmam Ahmet bin Hanbel'in üçüncü maddesi neymiş? Terkül bid'a dediğimiz, yani bid'atı terk etme. Bizim sünnette usullerimiz var, itikatta usullerimiz vardır diyordu. Değil mi? Biz birincisinde ashab-ı kiramın gittiği yol üzerinde ne yaparız? Gideriz diyordu. İkinci maddemiz, onların yoluna uymak diyorduk. Üçüncü maddemiz, bid'atları terk etmek. Dördüncü maddemiz, bütün bidatler sapıtlıktır maddesidir. Değerli kardeşlerim, Cahil insanları Allah'ın yoluna getirmek Rabbimin hidayet verdikten sonra çok kolaydır. Ama bir bidatçı insana hakkı götürmek, hakkı ola sevdirmek çok zordur. Diyelim ki mesela bugün kandil geceleri, Ödünün ardından Fatiha okuma, Tekbir alırken ellerimizi kulak memelerimize vurma, Dille niyet etme. Takvimle oruca başlama. Türbelerin önünde Allah adına kurban kesme. Türbeler dikme. Türbeleri kutsama. Batılıların bayramlarını özenerek onları kutlama. Cuma gecesi yatsı namazından önce sela getirme. Ezan okununca ardından fatihalar okuma. Kabirde mezarlıkta Kur'an okuma. Mezarlarda taze yasin, taze yasin diyerek Kuranları okutma. Buna benzer sayamayacağımız bidatlerin bakın değerli kardeşlerim çok olduğunu görüyoruz. Tüm bu bidatleri bugün bu toplumda tanıtmış olsak da bunları yermiş olsak da bunların dinde olmadığını söylemiş olsak da bu insanlar bizim sözümüzü doğruluyorlar mı? Doğrulamıyorlar. Bakın bidat toplumlara çok sevdirilmiş. Bidatçı insanlar bugün bunları yapmaktadır. Aynı zamanda aklından ürettiği ibadeti din diye insanlara takdim eden, hutbelerde hurafe bilgileri insanlara bidat bilgileri anlatan ve cahil alim demeden bu topluma bidat düşünceleri yaymaya çalışan ve Müslümanları tekfir eden, aynı zamanda alimlere ve davetçilere söven ve Müslüman beldelerinde bombalamalar yapan, ve ilim tahsil etmeyip ümmetin arasında tefrika üreten birçok bidatçı insanlar görmekteyiz. Biz bu insanlara ne kadar deli getirsek de kanıt ortaya koysak da asla bu insanlar bidat yollarından dönmemekte, bizimle aynı zamanda ceden etmektedirler. Bidatçıya er i sünnet ve cemaat akidesine bağlı olan bir Müslüman yaptığının bidat olduğunu söylediğinde hemen onu dinlememekte, onu sapıklıkla suçlamakta, hatta kendiyle cennet arasında bir engel olduğuna inanmakta o arkadaşımızın veya kardeşimizin. Hatta bu kardeşimizin getirdiği delile hüccete bakmaksızın, usulünü öğrenmeksizin, atalarından aldığını veya hevasından uydurduğunu, o bidatlerini öne çıkartarak o Müslümanı reddetmektedir. O yüzden terkül bid'a kavramı, yani bidatın terki bu dinde asıldır kardeşlerim. O halde günahlarını yapan bir insanın günahından dönmesi ve tövbe etmesi yakın iken bidat işleyen bir insanın bidatinden dönmesi çok daha zordur. Değerli kardeşlerim, sünnet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna ittiba etmeyi emreder. Ama bidat ise Sünnete muanif olan bütün söz ve eylemleri kutsal ve aynı zamanda şahsı ona yönlendirir. Bu açıdan bütün bidatler sapıklıktır. Her sapıklık da biliyorsunuz ki ateştedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize din olarak, ibadet olarak yapmamız gereken bütün her şeyi detaylarıyla, tafsilatlarıyla bildirmiştir. Bu din tamamlanmıştır. Ve aklın, hevanın asla ve asla bu dinde yeri kalmamıştır. Yani Allah ve Resulü bir hüküm koyduktan sonra, bir ibadeti belirledikten sonra, bir aklın mı, hevanın o ibadeti kaldırma veya Resulullah'ın yapmadığını yapmış gibi gösterme hakkı asla yoktur. Bakınız, Allah ayette açıkça bize dinin tamamlandığını... Maide suresinin 3. ayet-i kerimede beyan ediyor. El-yevmete kemtelakum kum ve etmemtu aleikum ni'meti ve raditu en islama Bugün size dininizi tamamladım. Üzerinize nimetimi ekledim ve sizden İslam'dan razı oldum, sizin için İslam'dan razı oldum. Din tamamlanmıştı. Dinin ibadet boyutu, ameli boyutu, kitap ve sünnetle gelmiş bize hakkıyla bunlar bildirilmiştir. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashab-ı kirama dünyalık meselelerde bile birçok bilgiler verdiği sabittir. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadiste Ebuzer Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gökte uçan kuşların kanatları hakkında bize bilgi vermişti buyurmaktadır. Bakınız bu bilgiler bize ne öğretiyor? Hem bu ayet-i kerime hem bu zerin sözü Allah ve Resulü bu dinde ibadetle, amelle alakalı bütün hukuku, bütün meseleyi hakkıyla öğretmiştir. Eğer biz bilmiyorsak birbirine danışacağız. danışacağımız. Eğer biliyorsak sünnete uyacağız. Eğer bizate uyarsak akıbetimiz sapıklık. Her sapıklıkta ateşte olduğunu iyi bileceğiz. Hepinizin iyi bildiği bir hadis var. Kim bir amel işlerse o amel de bizim emrimizin, sünnetimizin içinde değilse o amel kabul edilmez. Hadis buhari ve Müslim'de gelmektedir. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sayın hadislerinde şüphesiz ki en doğru söz Allah'ın sözüdür. Hayrül Kelam, Kelamullah. وخال هادي هادي Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem yolların en güzeli de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. En kötü işler sonradan icat edilenler, sonradan icat edilenler bidattır. Her bir bidat sapıklıktır ve her sapıklıkta ateştedir hadis Müslüm'de değerli kardeşlerim gelmektedir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerinde Aleykum bi sünneti ve sünnetil hulefeir <gülüyor> raşidine mekliyin. Benim sünnetime sarılın. Bir de benden sonra raşid doğruya ermiş halifelerimin sünnetlerine sarılın. Ona sımsıkı azı dişlerinizle sarılın. Sonradan icat edilmiş her şey bidattır. Her bir bidat sapıklık ve her sapıklıkta ateştedir. Hadise bu Davut'ta gelmekte. Ve şeyh albani rahimahullah bunun sahih olduğunu bize aktarmaktadır. O hade bütün bidatler ne? Kullül bidat değil mi? Bütün bidatler Sapıklıktır. Bidatın taksimatı olamaz. Haram bidat, mubah bidat, şer'i bidat, işte caiz olan bidat, böyle bir bidat kavramını bölmek, taksimata ayırmak kesinlikle dinde yoktur. Ehl-i sünnetler cemaatın Selefi salihinin yolunda giden müminlerin böyle bir taksimatı yok. Ehne hevanın, ehne bidatın böyle bir taksimatı var. Bakın, Huzeyfe İbn Yeman şöyle söylemekte kardeşlerim. Tabi olunuz yani sizden önce gelen ashaba ve tabiine tabi olunuz. Uyunuz. Çünkü sizin başka bir şeye ihtiyacınız yok. Bizi izleyiniz yani ashab-ı kiramı izleyiniz. Çünkü ...siz çok sonra geldiniz... ...şayet yanılırsanız... ...büyük bir sapıklığa düşersiniz. İbn Battı el-İban adlı ...bize bunu aktarmaktadır. Demek ki sahabe olsun... ...Rasulullah olsun... ...bidatı terk etmeye... ...ashab-ı kirama uymaya... ...tabiinin yolunda gitmeye... ...değerli kardeşlerim davet etmiştim. İmam Malik'in güzel bir sözünü hepimiz hatırlıyoruz. Bu ümmetin ilki neyle sabaha erdiyse... ...bu ümmetin sonu da... Adem kardeşim. O şekilde yani Kur'an ve sünnet ve sahabe yoluyla doğru yola ulaşacaktır. Doğru yolumuz o halde kardeşlerim nereden geçiyor? Kitap, sünnet, sahabe ve bu ümmetin selefinin anladığı bir anlayış üzerinde gitmekten geçiyor. İbn Abbas'ın güzel bir sözü var. İstikamet üzere ol. Sünnete sarıl, bidat çıkartma. İbn Mesud diyor bakın yine güzel bir söz. Sünnetle yetinmek çokça bidat etmekten daha hayırlıdır. Yani azıcık bir sünnetle yetinmek çokça bir bidat etmekten, işlemekten çok daha faziletlidir. Biz sünnetle yetinirsek Allah bize fatlını ve nimetini arttırır. Biz aklımızdan, hevamızdan bidatler üretirsek bu takdirde de bizim dinimiz sarsılır. Dinimiz kurafe bilgilere değerli kardeşlerim kaya. Bu durumda yarınki nesillerimizin doğru sıratı sakin bildiğine ulaşmaları da mümkün olmaz kardeşlerim. Bakın bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe diyor ki bize namaz kıldırdı. Sonra bize dönüp çok tesirli bir vaazda bulundu. Bir hutbede bulundu. Öyle ki o vaazdan gözlerimiz yaşardı, kalplerimiz ürperdi. Ve orada bir munadi bir konuşmacı dedi ki ya Resulallah sanki bu elveda konuşması gibi bir konuşma. Sen bize madem ki böyle bir konuşma yapıyorsun, bize ne tavsiye edersin dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına tavsiye ettiğini bir dinleyelim kardeşlerim. Size Allah'tan korkmanızı başınızdaki idarecilere ha bir köve olsa bile itaat etmenizi tavsiye ederim. Yani başınızda olan kim varsa idareci olarak Habeşli bir köle bile olsa o dönem Habeşli köleler alını satılırdı. Onların bir değeri olmazdı. Değersiz insanlardı. Yani Resulullah diyor ki böylesi bir adam bile olsa değersiz bile olsa ona itaat edin. Onun emrini dinleyin. Çünkü benden sonra sizden kim yaşarsa pek çok ihtinaf görecektir. Resulullah haber veriyor. Yani ümmeti Muhammedin kendisinden sonra ihtilaflara düşeceğini haber veriyor. Bundan dolayı size sünnetine ve raşit halifelerimin sünnetine yani yoluna sarılmak düşer. Hem de onları azı işlerinizle sarılın. Ve bilin ki bu sünnetlere sarıldığımız zaman bidatlerden sakınacağız. Kendimizi sünnet yolunda götürdüğümüz zaman sırat-ı mustakime götüreceğiz kardeşlerim. Sonradan çıkartılmış diyor bütün bidatlerden sakının, sonradan çıkartılmış bütün bidatlerde sapıklıktır. Hadis Ebu Davud'da geliyor. Bakın Peygamber Aleyhisselam ümmeti Muhammed'i bidatten sakındırmış, uyarmış ve onu yapmamaları noktasında onlara tavsiyede bulunmuştur. Peygamber ve selamın bunca uyarılarına rağmen bu ümmet itikatte olsun, amelde olsun birçok tefrikalara düşmüştür. Birçok bidatlerin içine düşmüştür. Mesela bugün İslam ümmetinin kollarından bazılarını size hatırlatalım. Düştüğü Tefikanın ve bidatlerin ortaya çıkardığı bazı isimleri bir hatırlatalım. Bugün haricilik, mürciye, kaderiye, cehmiye, mu'tezile, rafizi, müşebihe, muattıla, mutasavvıfa, ilmaniye, cebriye, bahsiye, kuburiye, eşariye, maturdiye, ve ticaniye, nakşibendiye ve buna benzer birçok itikatte sapık yollara giden değerli kardeşlerim gruplar ve fırkalar oluşmuştur. Bütün bunların bu fırkalara gitmelerinin sebebi nedir? Kur'an'ın ve sünnetin ve bu ümmetin ilk selefinin iman ettiği gibi iman etmemelerinden kaynaklanıyor. Ben size sorayım. İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafi'nin, İmam Malik'in, Ahmet bin Hanber'in akidelerinde bir hata mı var? Bir eksiklik mi var ki bunların akidelerini terk ederek başka inançlar ortaya koyuyorlar? O halde bütün bu kolları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daha önceden bize uyarmış, ümmetin dönülmemesi gerektiği konusunu ortaya koymuştu. Bakın biz bugün şu 21. yüzyılda Kur'an ve Sünnet diyor, sahabe diyoruz, elhamdülillah ne akidede bir bozukluğumuz var, ne akidede bir saplantımız var, dosdoğru sıratı müstakil üzerineyiz ama bir grup insanlar bu ümmetin selefinin gittiği yolda gitmeyerek yeni yöne yollar icat ederek ümmet arasında tefrikalar oluşturmuşlardır. O arada kardeşlerin peygamberimizin uyardığı 73 fırka sabit midir bugün? Evet sabittir. Bu ümmetten önce gelen Yahudilerin ve 71 ve 72 fırka olduğu peygamberimiz tarafından bize haber verilmiştir. Bu ümmet de 73 fırkaya bölünecektir. Ancak bir grup büyümekten kurtuluşa erecektir. Ya Rasulullah, o grup kimdir? O topluluk hangisidir? diye sorulduğunda Rasulullah aleyhissalatu ve ben ve asabımın yolu üzerinde olanlar kurtuluşa erecektir buyurmuştu. O halde hala bunca sayı hadisleri okumamıza rağmen neden hevalarımızı, arzularımızı öne çıkartıyoruz? Bunun çeşitli sebepleri vardı. İçinde bulunduğumuz hizbin, cemaatin, hocamızın mantığının bozukluğundan biz doğru yola sırat tım ustakime gidemiyoruz. Önümüzde birçok bunlar engeller olarak gözükmektedir. O halde kardeşlerim, dindeki bidat kavramı çok tehlikelidir. Ve dindeki bidat kavramına düşen bir insan asla tövbe etmeyi düşünmez. Ama asi dediklerin günahkar bir insan... Ancak Allah muhafaza kafir veya müşrik bir insan bu yoldan dönmeye yakın iken bidatçı bir insan asla bu yoldan dönmemekte kardeşlerim. Bir diğer nokta ise biliyorsunuz bidat dinde olur, ibadette olur. Dinin dışında yapılan bidat yani icat dediğimiz yeniliklerin bidat olarak isimlendirilmesi doğru değildir. Bazı Müslümanlar gülünç konumlara düşüyor. Bilgisayar kullanmanın, telefon kullanmanın, kamera kullanmanın bidat olduğuna inanıyor. inanıyor. Bunların dinle alakası yok kardeşlerim. İbadetle, salih emellerle alakalı Resulullah'ın yapmadığını kafamızdan uydurursak, üretirsek ve bunu dindenmiş gibi takdim edersek bu bidat kavramına girer. Bundan dolayı bazıları yani biz her şeye güya bidat dediğimize inanmışlar. E de binmeyin, arabaya da binmeyin, motora da binmeyin, telefon da kullanmayın, bilgisayar da kullanmayın diyor. Din kavramlarını, usullerini bilmeyen bu cahiller değerli kardeşlerim, dünya bizleri veya sizleri zor duruma düşürmeye çalışıyorlar. Daha din kavramlarından habersiz bidat kavramının hangi boyutta olur, hangi boyutta olmaz bu boyutunu bile bilememiş, öğrenememiş. O halde her bir bidat saptırıcıdır, haktan uzaklaştırıcıdır ve sünnete muhalefet edicidir. Bu yüzden ümmet Muhammed olarak bidatten, değerli kardeşlerim Allah'ın iznine ne yapacağız? Sakınacağız. Bu bizim dinimizin bize emredir. O halde, üçüncü maddeyi not ettik değil mi kardeşlerim? Terkul bid'a dediğimiz, bid'atı terk etmek. Birinci maddemiz neydi? Birinci maddemiz Resulullah'ın ashabının gittiği yol üzerinde gitmek. Bu birinci madde ezberleyeceğiz. Tekrar tekrar söyleyerek ezberleyeceğiz. İkinci madde onlara uymak, onlara itaat etmek, onların emrine tutunmaktır. Resulullah ashabının emrine tutunmak. Üçüncü madde bidatı terk etmek. Dördüncü maddeye geliyoruz. O da deminden beri anlattığımız bidatlerin tümü sapıklıktı. Her sapıklıkta ateştedir. Bu dördüncü maddemizdir. Şimdi geldik beşinci maddemiz değerli kardeşlerim. وَتَرْكُنْ خُسُومَتْ وَالْجُلُوسْ مَعْ أَصْحَبُ الْهْوَى Heva ehli bidatçilerde tartışmayı ve onlarla oturmayı terk etmek. Not edelim. Heva ehli bidatçilerle tartışmayı ve onlarla oturmayı terk etmek. Yani bidatçilerle oturmak ve konuşmaktan uzak kalmak. Evet bu beşinci maddemiz. Kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini cederden tartışmaktan sakındırmıştı. Bir defasında sahabe Radıyallahu anhum Resulullah'ın kapısının önünde kaderle alakalı bir konuda tartışmışlar, sesleri yükselmişti. Peygamber aleyhissalatü vesselam odasından çıktı geldi, yüzünün rengi bir nar tanesi gibi kıpkırmızıydı. Ve onlara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sizden önceki ümmetler bu tartışmalardan, cedellerden dolayı helak oldu. Sahabeyi uyardı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani Allah ve Resulü bilmeleri gerekeni zaten öğretmiş. Ama onlar detaylara ve tavsilatlara inerek birbirlerini zor duruma sokacak, sözlere girişmişler ve seslerini yükseltmişler, bu kuvvetlerini bozmuşlardı. Peygamber Aleyhisselam böyle bir cedenin, böyle bir tartışmanın doğru olmadığını söyledi. Yine bir defasında yine sahabeler oturmuşlar, Kur'an'dan bir ayet okumuşlar ve o ayetle alakalı tartışmaya başlamışlardı içlerinden birkaç tanesi yeni ayetler getirerek birbirlerine bu ayetleri okumuştu. Peygamber ve vesselam bunları yine gördüğünde yeter ey kavim demiş sizden öncekiler peygamberlerine muhalefet, Kur'an'ın bir kısmını bir kısmına vurmak ve Kur'an'ın bir bölümünü terk etmekten dolayı ihtilafa düşmüşlerdi. Kur'an'ın bir bölümü bir bölümünü tasdik eder, bir bölümü bir bölümünü yalanlamaz dedi Resulullah Bildiğinizle amel edin, bilmediğinizi alimlere danışın. Hadis Ahmet bin Hanbel'de geliyor, Müsnet'te ve Mısırlı muhaddis olan Ahmet Şakir bu hadisin isnadının sahih olduğunu naklediyor. Ne öğretti burada Resulullah'ın bu hadisi bize? Dinde tartışmayı, ihtilaf etmemeyi, husumeti terk etmeyi, hakka sarılmayı, Müslümanlar arasında birliği, dostlukları bozmamayı ümmet arasında dinde bütünlüğü sağlamayı, ayeti ayete vurmamayı, çakıştırmamayı, bilinmeyen konularda susmayı, bilinenle amel etmeyi, alime danışarak öğrenmeyi, sadece bir hadisten çıkarttığımız noktalar bunlar kardeşlerim. Peygamber aleyhisselam ashabının asla celal, tartışma yapmasına razı olmuyordu. Bu nedenle bütün Müslümanların, Dinde bilmedikleri konularda kassatan, ilim ehli olmadıkları konularda tartışmamaları, bunları gündem etmemeleri, birbirleriyle çatışmamaları, biri bir ayet, biri bir ayet, biri bir hadis, biri bir hadis getirmemeleri, birbirlerini zor duruma düşürmemek için itina göstermeleri gerekiyor. Dinde bütünlük, dinde birlik asıldır. Husumet ve cedel ise kardeşlerim yerilmişti. Müslümanlar ceddenleşirse tartışırsa o kalır mı? Birlik kalır mı? Dillik kalır mı? Dostluk kalır mı? İzzet kalır mı? Kuvvet kalır mı? Güç kalır mı? Size sorayım. Oysa birbirlerini teyit edip destekleyip birbirlerine hayır ayetler ve güzel sözler söyleyip birbirlerine yardımcı oldukları takdirde kardeşlerim birlik ve beraberlik atmaz mı? Mesela bir grup A meselesini, bir grup B meselesini getirip ki bu mesele ümmet arasında ihtilaflı bir konu ise, bu ihtilaflı konuyu biri bir taraftan sündürüp, biri bir taraftan sündürürse bu doğru olur mu kardeşlerim? Veya bir Müslüman, bir Müslüman kardeşimize getirdiği hükkette bile sabit değil, getirdiği hükkette bile muhalefet, muhalefet ettiği insana asla kat'i bir delil getiremediği o konularda bile ona hakaret yağdırması, onu küçümsemesi, onu haset etmesi, onun imminin önünde engel olması veya onu dinleyecek birçok gençlerin ondan soğumasına mesül olacak söz ve davranışlarda bulunması, bunu da inan etmesi, Müslümanlara duyurması doğru mudur kardeşlerim? Bu ümmeti Muhammed Cedel'den tevfikadan çok çekti. Tartışmak yok. bildiğimiz amel edeceğiz. Güzel Müslüman ahlakı bu. Bilmediğimizi ne yapacağız? Birbirine. Danışacağız değerli kardeşlerim. Kur'an ve sünnetin hükmü bu. Kur'an ve sünnete bağlı kalan müminler hayırda, Kur'an ve sünnetin hükmüne muhalefet edenler ise mutlaka şerdedir. Hevalarını, arzularını inah edinenlerden olmayan, bizim kitabımız ve sünnetimiz bize gerekli bütün meseleleri detaylarıyla açıklamıştır. Bu bizim için yeterlidir. Ancak bununla beraber benim kitap ve sünnete sevdam kadar sizin de kitap ve sünnete sevdalı olduğunuzu kabul etmem lazım. Yani ben kitap ve sünneti çok seviyorum da muhatap, muhatabım, kardeşim benden daha çok sevmediğine inanıyorsam e, bu bende zaten bir hastalıktır. Önce ben hastalığımı tedavi etmem lazım. Muhatabının kardeşimin de Kur'an ve sünneti sevdiğini o konuda Allah razı olsun çaba sahfettiğini kabul edeceğim. Dolayısıyla değerli kardeşlerim yani husumekcede bu dinde yerinmiştir. Alimle konuşunca ilmim arttı. Cahille konuşunca bozuşmam arttı. Doğru değil mi? Cahille konuştuğum zaman onunla önce husumetim artar. Alimle konuşursam ilmim artar. Alim beni aydınlatırken cahil beni Karanlığa mahkum eder. Han İmam Şafii'nin güzel bir sözü var: "Alimle konuştum, yendim, ama cahille konuştum, yenildim. Çünkü alim sana itibar eder. Alim mütevazi, muttaki bir insan. Eğer bir konuda kanıt ve delil getirememişse, Afallavan, Nilanka, Allah seni ve ben affetsin der. Doğruya tutunur. Ama cahil bir adam asla öyle olmaz, inat eder. Mutlaka zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkmaya çalışır. Bu doğru değil. Bu halde kardeşlerim, ilk dönemden günümüze kadar bakın bugün itigali olsun ameli konularda bu ümmet tartışmıştır. Bu ümmetin tartıştığı bin küsür yıllık meseleleri de günümüze getirmenin bir mantığı da yok. Elhamdülillah yani kitap ve sünnet ve sahabe yolu apaçık belli olduktan sonra bu ümmetin dosdoğru yolunda insanları Allah'a davet etmek varken kalkıp da bir takım ihtilaflı konuları cedenleştirmenin değil mi kardeşlerim kavga eder bir hale getirmenin bir mantığı asla yoktur. Her biliyorsunuz kendine ait nesi vardı? Kardeşlerim bir usulü var. Bir menheci vardı. Allah dinde değerli kardeşlerim bizi arzularımıza, hevalarımıza uymaktan sakındırmıştır. Dindeceden. O yüzden haramdır ve yasaktır. Bakınız de aynı şekilde bunları bizlere yasaklamıştı. Bir defasında İmam Şafi rahimahullah bir alimle bir meselede ihtilaf etmiş. Aralarında bu ihtilaftan dolayı bir ayrılık olmuştu. Yani birbirleriyle o ihtilaf ettiği konudan dolayı ayrılmış gitmişlerdi. Bir müddet sonra onu gördüğünde o yüzünü asıp dondan selamı kestiğinde o yanına gitmiş vallahi senin kardeşliğin senin ayrılığından daha hayırlıdır demiş kardeşlik hukukunu öne çıkartarak değerli kardeşlerim bu kardeşlik meselesini söylemiş kardeş olarak onunla kalmıştı ama bugün müslümanlar kardeşlikle yani dostlukla alakaları kesmek amacıyla müslümanların açıklarını didik didik arıyorlar sitesini tarıyor yazılarını tarıyor, konuşmalarını tarıyor, cımbızla onun ayıbını, eksiğini çıkartıyor, bundan dolayı sana muhalefet ediyorum diyor. Sen beni dinlemeye vakit bulabiliyorsan maşallah mükemmelsin yani. Gid insanlara vaktini ver. Bana yani zaman harcamana gerek yok veya başkalarının ayıplarını, eksiklerini aramama gerek yok kardeşlerim. O yüzden vallahi bu ümmetin selef ihtilaf ederse siz düşünün, yani hak ehli ihtilaf ederse batıl ehli ne olur? Heva ehli ne olur? Siz düşünün. Bakın Rabbim, Furkan 43. ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. اَرَأَيْتَ مَا مِتْتَخَذَ اِلٰهَهُ هَوَا اَفَا اَنْتَ تَكُنُ عَلَيْهِ Gördün mü hevasını ilah edineni, onun üzerinde sen bir vekil değilsin. Allah hevayı ilah edineni, arzularını ilah edineni kınıyor. Neden dolayı? Çünkü arzular, hevalar, hüccetlerin, delillerin önünde... Arzular, hevalar Kur'an ve sünnetin önünde olduğu takdirde Allah bunu kınamaktadır. Ödeleri var ki hevalarını, arzularını, temennilerini, ayetlerin muhadislerin hadislerin önüne almış, kitap ve sünneti terk etmiş, böylece batıl bir yola değerli kardeşlerim kaymışlardır. Bakın yine Casiye Suresi 23. Ayet-i Kerime'de Rabbim şöyle buyurmaktadır. اَفَرَأَيْتَ مَنْ اِتَّخَدَ اِلٰهَهُ هَوَا ve adlehu llahu ala ve ala sam'ihi ve ve ala min gördün mü hevasını ilah edinip Allah'ın bir ilim üzerinde saptırdığı ve kulağı ve kalbi üzerine mühür koyup görme gücünün üzerine de perde çektiği kimseyi artık Allah'tan sonra onu kim hidayete erdirir düşünüp hatırlamaz mısınız yani Allah hevasını ilah edineni kümüyor ve Allah'ın kitabını ve sünnetini terk edeni de gözünün görmediğini, kalbinin mühürlendiğini bu ayet-i de bize haber vermektedir. Bu ayetin tefsirinde İmam Tabari bakın ne kadar güzel bir söz söylüyor. Yebunune ibadete ala'l heva la ala'l hucce. İbadetlerini hüccet üzerine değil, heva üzerine bina edenler. Yani bu ayetin tersinin de tabari böyle diyor. Yani o insanlar ki ibadetlerini, amenlerini, inançlarını, hüccetle değil, delille değil neyle bina ederlermiş? Heva ile. Bakın bütün kafirlerin, müşriklerin, münafıkların, bidatçilerin ortaya koyduklarına hiçbir hücrete, hiçbir delile dayanmaz. Hepsi hevaya akla, mantığa dayanır. Bundan dolayı da Allah Hindinde bunların asla ve asla bir ecri yoktur. Ben Müslümanım diyenlerin de bunların yollarına düşmemeleri gerekiyor değerli kardeşlerimin. İmam Ahmet bin Hanbel bakın ne güzel söylüyor. Yani heva ehli bidatçilerden ne yapacaksın? Uzak kalacaksın. İmam Ahmet bin Hanbel şunu öğretiyor. Delil götürdün, hütçep götürdüğün, götürdüğün kanıt götürdüğün, kaynak götürdüğün bu adam hala yine bildiği yolda gidiyorsa onunla oturmayacaksın. Mesele bu. Bir tane zındık var sahabeye söylüyordu. Oturmayacaksın bu adamla. Konuşmayacaksın bu adamla. Ebu söylediği zaman sahabeye boz ettiği zaman askeri düzeyde bu adam bidatçıdır. En az günah bidatçıdır. E kardeşim bundan oturamazsın artık bundan birlikte olamazsın bundan artık hasımsın mesele bu ama yani bunları savunuyor da bunları daha yeni yeni savunuyor da derinlerini kaynaklarını da bilmiyorsa biz böyle bir insana ne yapacağız diyelim ürket götüreceğiz deli götüreceğiz kaynak vereceğiz yani bütün bunları yapmaktan geri kalmayacağız el emre bil maruh ve nehyanın münke iyi emretmek kötülükten <gülüyor> sakındırma boyutundan uzak kalmayacağız o burada İmam Ahmet bin Hanbel'in söylemek istediği hangi konu? Kendisine hüccetin medeninin ve kaynağın gittiği veya bunlar öğretildiği halde bunları elinin tersiyle iten zındıklar. Bunlar, işte bunlara oturma yasak, bunlarla beraber olmak yasak, bunlarla konuşmak yasak. Ancak tebliğ, ancak hüccet, ancak o yolunda hatalı olduğunu öğretmek amacıyla olası o müstesna. Müslümanın bu hali müstesna'da. Hatta diyelim ki evet böyle bir A şahsı, B şahsı zındıklığını ortaya koyuyor. Bidat dini ortaya koyuyorsa biz biliyoruz diyelim ki. Yani bizim ona giderken amacımız, niyetimiz ne olacak? Onu hakka davet etme. tebliğ ederek onu doğruya ulaştırma. İçinde bulunduğu karanlıktan çıkartma. Yok ama bir de utanmadan, hele bir de onun her türlü bidatine göz yumarak menfaat çıkar doğrultusunda hareket edersek bunlar bu dinin akidesini satmak demektir. Akidesi uğruna yaşamayanların bu dünyada şerefleri ve izzetleri yoktur. Akide benim yaşamıma en büyük etkendir. Yolumu çizendir. İnancıma sönsünler ben onunla beraber oturayım. Ayşem deme sönsünler, salime etsinler, ben onunla beraber oturayım. Böyle olmaz. İki din bir kapta taşınmaz kardeşlerim. Bu açıdan vetarkul husumet ve elculus ma ashab el yani husumet ehli dediğimiz bidatçilerle oturmaktan uzak kalmak ve sahabenin yolundan uzak kalan bidatçileri terk etmek, heva ehlinden uzak kalmak bu dinin aslındandır. Rabbim bize bu birinci bu şuuru Allah nasip eylesin değerli kardeşlerim. İnşallah ben burada kalmayı temenni ediyorum. Sizlerle beraber o zaman bu dersimizde neye değinmiş olduk? Terkül bid'a dedik. bidatın, değerli kardeşlerim, terk edilmesi gerektiği üzerinde durduk. Ve bidatın, sünnetin zıttı olduğunu hatırlattık. Her bir bidatın sapıklık olduğunu, her sapıklığın da ateşte olduğunu delillerle, hadislerle belirttik. Yani bir ümmet-i Muhammed olarak Senef yolunda ehl sünnet çizgisinde giden Müslümanlar olarak mutlaka bidatçiden de uzak kalmak gerektiğini bu delilleri şunda öğrenmiş olduk. Bu dinin tamamladığını söyledik. Bu din tamamlanmıştı. Hakkı ile insanlara ulaşılmıştı. Ve bu dinde bidat çıkartan insanın da akıbetinin çok tehlikeli, tehlikeli olduğunu hatırlattık. Bir bidatçinin tövbe etmeyeceğini çünkü tövbeye en uzak olan insan olduğunu söyledi. Çünkü o insan Tövbe etmeyi neden düşünmez? Doğru yolda olduğundan bidatçı kendisini her zaman doğru yolda olduğundan düşündürmez. Tövbe etmeyi düşünmez kardeşlerim. Bunun üzerinde durduk. Sonra sizlerle beraber her bir bidatçı sapıklık olduğunu ve ehva ehli dediğimiz heva ehlinin ve akıl ehlinin değerli kardeşlerim, doğru yolda olmadığını ve onlardan uzak kalmanın gerekliliğini, onlarla beraber oturmamak gerektiğini de değerli kardeşlerim hatırlatmış olduk. Rabbim inşallah... Önümüzdeki dersimizde yeni ilkelerle, yeni maddelerle inşallah bizi buluştursun diyelim. Subhanekallahumme ve bihamdik. اَشْرَدُ